1460 numaralı konu, Ebu Said el-Hudri'nin ilim talep edenlere iltifatta bulunması, Ebu Harun şöyle anlatıyor, biz Ebu Said el-Hudri'nin meclisine devam ederdik, her gidişimizde bizi, hoş geldiniz, Hazreti Peygamber'in bize tavsiye etmiş olduğu kimselere merhaba, diye karşılayarak şunları söylerdi, Hazreti Peygamber bizlere insanlar size bağlıdırlar, Yeryüzünün çeşitli yerlerinden dinin hükümlerini öğrenmek için birçok insan size gelecektir. Ben size, yanınıza gelen bu insanlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum, buyururlardı. Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir. Hz. Peygamber bizleri yeryüzünün çeşitli bölgelerinden birçok insanlar dinlerini sormak üzere size geleceklerdir. Size bu kişilere iyi davranmanızı ve kendilerine yer vermenizi tavsiye ediyorum. Onlara bildiklerinizi öğretiniz ve, merhaba, yaklaşınız, deyiniz, buyurmuşlardır. Ebu Said el-Hudri yanına gelen genç talebeleri, Hz. Peygamber'in bizlere tavsiye buyurduğu kimselere merhaba, diyerek karşılar ve şöyle derdi. Hazreti Peygamber bize, sizin gibi olanlara yer vermemizi ve hadis öğretmemizi emretmişlerdi. Bizden sonra yerimize siz geçeceksiniz ve bu hadisleri halka nakledeceksiniz. Ders verdiği kişilere de, eğer anlamadığın bir şey varsa bana sor, çünkü benim için sana söylediklerimi anlamış olarak kalkıp gitmen, anlamaksızın ayrılmandan çok daha sevindiricidir, derdi.